Hayırlı akşamlar arkadaşlar Saati bir saat geriye aldık söylemiştim sabahtan çünkü akşam namazı vaktiyle çakışıyor Bazı kardeşlerimiz işte bu saatin kendileri için uygun olmadığını falan söylüyorlar ısrarla Fakat biliyorsunuz biz kayıt bırakmıyoruz Fakat bütün derslerimizi podcast olarak bilahare yüklüyoruz O kardeşlerimize de buradan bunu duyurmuş olalım ee, elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Kıymetli kardeşler şimdi bu akşam e, Lokman suresinden bir bölüm okuyacağız. E, Elmallah Hamdi Yazır'ın tefsirinin e, sadeleşmemiş orijinal haliyle. 12. ayetten 19. ayete kadar olan bölümü seçtim sizler için. Burada hakikaten hem inançlarımız ve ahlakımızla hem de günlük yaşantımızla ilgili çok güzel tavsiyeleri var Lokman Hekim'in. Onları okuyacağız ve Elmalı Hamdi Hazır onları nasıl yorumlamış beraber bakacağız sizlerle. Başlayalım hemen. Önce şöyle bir mealini e, okuyalım ki neden bahsettiği hakkında bir fikrimiz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad atayna Luqmâna'l-hikmete <Sessizlik> en şkur Şanım hakkı için elmanın mealini okuyorum. Lokmana hikmet verdik ki e, Allah'a şükret Allah'a diye. Ve men yeşkur fe inne mâ her kim şükrederse kendi lehine eder. Ve kefara, kefera fe innal lahi hamid. Her kim de nankörlük ederse buradaki kefera küfür kelimesi o nimetin üzerine örtmek ve yokmuş gibi davranmak yani lugat anlamıyla kullanılıyor. Nankörlük ederse herhalde Allah ganidir, hamiddir. E, acizane kanaatim arkadaşlar, bütün mealleri okumadım, hepsini birbiriyle kıyaslamadım ama hani görebildiğim kadarını söylüyorum. E, Kur'an-ı Kerim'in e, metninin aslında ki cümlelerin vuruculuğu, o cümlelerdeki bazen e, sıralamanın, gramatik sıralamanın ters çevrilmiş olması, şaşırtıcı bir şekilde e, işte cümle içerisinde belki de en son gelecek bir açıklamanın en başa konması veya cümlenin ikiye bölünmesi, bir yarısının bir ayette yarısının başka bir ayette gelmesi, araya böyle parantez içi başka cümleler gelmesi gibi çok sıra dışı bir söyleyiş tarzı var Kur'an-ı Kerim'in. Acizane kanaatim yani çok haddimi aşmış oluyorum ama bunu söylerken e yani çok e edebi açıdan çok nasıl diyelim çağının üstüne çıkmış tabii ki zaten öyle ama çok modern yani belki bugünlerde bizim hani bazı metinlerde görüp e, böyle bir nevi bulmaca gibi hoşumuza gittiği giden söyleyiş tarzını e, görüyoruz zaman zaman Kur'an-ı Kerim'de ve işte bu söyleyiş tarzını e, Elmalı Hamdi Yazır'ın e, çok e, itinayla koruduğunu e, düşünüyorum ben. Diğer meallerde çoğunlukla tabii ki tekrar ediyorum hepsini okumuş değilim baştan sona kadar ee, görebildiğim kadarıyla benim okuduğum meallerde anlamı anlamın doğru aktarılması bir numaralı hedef olmuş. O söyleyiş tarzının korunması veya da işte bizim dilimizde ona yakın bir söyleyişin yakalanması çok hedef güdülmemiş. böyle O yüzden de cümleler böyle daha kuru kuru, daha böyle edebi değerden biraz yoksun oluyor ister istemez. Bu meal konusunu hep yeri geldikçe belirtiyoruz. İşte burada da böyle yapmış bakın Elmanlı. Ne diyor? Şanım hakkı için Lokman'a hikmet verdik ki şükret Allah'a diye. Ve her kim şükrederse kendi lehine eder her kimden nankörlük ederse her halde Allah ganidir, hamîddir. Buradaki her haldenin her halükarda, her durumda demek olduğunu biliyorsunuz. Ve 13. ayet ve iz zal lükmanu libnihi ve huve ya bu la tusrik billah. Hani Lokman da oğluna demişti. Ona vaz ediyordu. Yavrum Allah'a şirk koşma. İnne şirke zulmun abîm. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Ve vassaynel insane bi validey. Bunlar hep böyle işte o akışın çok güzel bir şekilde yani olabildiğince güzel bir şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Yani. Gerçi insana ebeveynini de tavsiye ettik. Hamelet hu'un buradaki tavsiye yani ebeveynine ihtimam göstermesini, dikkat optimesine de onlara karşı olan davranışlarında ihtinarlı olmasını tavsiye ettik. Göreceğiz şimdi zaten. Hamilethu ummuhu vehnan ala vehnin ve fisaluhu fi amain. Anası onu zaf zaf üstüne taşıdı. Süt kesimi de iki sene içinde. En şkur li ve li Niçin tavsiye ettik insana annesini, babasını? Ee, şükret diye bana ve ana babana ve ile, e, ile masir ki banadır geliş. Şimdi mealin tamamını okuyayım. Gerçi insana ebeveynini de tavsiye ettik. Anası onu zaaf üstüne zaaf taşıdı, e, taşıdı. Zaaf zaaf üstüne taşıdı. Süt kesimi de iki sene içinde. Şükret diye bana ve ana babana ki banadır geliş. Böyle duyduğumuz zaman hani alt üst olmuş bir cümle gibi geliyor ama işte o asıl metindeki yeniliği, asıl metindeki vuruculuğu ve o cümlelerin yer değiş cümlenin öğelerinin yer değiştirmesinden veya işte parantez içi cümlelerin çok kullanılmasından doğan o dikkat çekiciliği yansıttığını düşünüyorum ve incaheda ki ala entuşrike bii mailesele ki bihi ilmun felatutraq huma. Bununla beraber o ikisi de sana sence hakkında bir ilim olmayan hiçi bana şerik koşturmaya uğraşırlarsa o vakit onlara itaat etme. Fakat ve sahib huma fit dünya marufa e, ve kendilerine dünyada maruf surette musahhabet eyle. Musahabet dostluk, yakınlık yani dünya işlerinde onlara yakınlık göstermeye, yardımcı olmaya, dostluk göstermeye devam et. Fakat o hakkında bilgin olmayan yani ilahlığına dair hiçbir bilgimiz olmayan herhangi bir şeyi bana ortak koşup bana emrederlerse o konuda onlara itaat etme. Vette bir sebile <Sessizlik> men enabe iley. Bana yüz tutanın yolunu tut bana yönelenin yolunu tut. tüm ve ileyye marciye okum. Fe inne biukum bima kuntum taamelun. Ee, efendim ne dedi? Bana yüz tutanın yolunu tut. Sonra dönüp bana geleceksiniz de ben size yaptıklarınızı haber vereceğim diyor ayet-i kerime. Ee, 16. ayet-i kerimeye geldik. Ya bu neye? İnneha intekum misl habbetin min khardelin. Fetekun فِي سَحْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ Yavrum, haberin olsun ki yaptığın bir hardal tanesi tartısı olsa da Şimdi bir önceki ayet nasıl bitmişti? Dönüşünüz banadır, ben size yaptıklarınızı haber vereceğim demişti. Şimdi o yaptıklarımızı açıklıyor. Haberin olsun ki yaptığın bir hardal tanesi tartısı Yani o kadar ağırlıkta bir Hardal çekirdeğinin tartısı kadar olsa da, bir kaya içinde veya göklerde veya yerin dibinde gizlense Allah onu getirir, mizanına koy diyor. İnnallâhe latifun habir çünkü Allah latiftir, habîrdir. 16. ayet böyle. 17. ayet: Ya bu neye? Ekimussalate ve bil ve enha ani'l munkar ve ısbir ala asabek in zalika min azm'il umur. Yavrum namazı kıl. Bunlar hep e, Lokman'ın lisanından arkadaşlar. Oğluna yaptığı öğütleri görüyoruz beraber şimdi bu akşam. Yavrum namazı kıl. Marufu emir ve münkerden nehi ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar azm olunacak işlerdendir. E 18. ayet. Ve la <sessizlik> tusirh haddeke linnas ve la temshi ardi maraha. hem nasa avurdunu şişirme. Bunu birazdan göreceğiz inşallah. Yani insanlara böyle yüksekten e, davranma, yanağını çevirme, yüz çevirme insanlardan ve yeryüzünde çalımla yürüme. İnna Allah la yuhibbu kull muhtal fahur. İşte zaman zaman yeri geldikçe diyorduk Allah Teala'nın sevmedikleri de var. Mesela burada söylüyor. Çünkü Allah övüngen, kurulganın hiçbirini sevmez. Ee, ne kadar güzel çevirmiş değil mi Muh, muhtal ve fahur e, kelimelerini? E, övüngen, kurulgan yani böyle havatan, e, hava atan, kurulan, kasıntılık yapan kendisiyle övünen hiç kimseyi Allah Teala sevmez. Vaksit fi meşike, va hudud min sautik. Gidişinde muhtedil ol, sesini pesten al. Kısık sesle konuş, alçak sesle konuş. yürüyüşünde de muhtedil ol. Inne en karal aswati le sautul hamir. Çünkü seslerin en beti, en kötüsü yani. Her halde. Eşeklerin sesidir. Eşekler sesidir diyor. Meali bu şekilde sizlerle okumuş olduk. Şimdi 12. ayetten başlıyorum arkadaşlar okumaya. Ve lekad âteyna lokmanel hikmete. Şanım hakkı için Lokman'a hikmet verdik. Lokman Hakim'in kim olduğu hakkındaki rivayetlerin hülasası Ebu Suud'un nakline göre şudur diyor. Lokman ibni Ba'u Raki' Azer evladından olup Eyüp aleyhisselamın hemşire veya teyzezadesiymiş, uzun müddet yaşamış. Azer, e, Hazreti İbrahim'in babasıydı biliyorsunuz, e, o soydan geldiğini söylüyor. Eyüp aleyhisselamın ya kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu uzun müddet yaşamış, Davut aleyhisselama yetişmiş ve ondan ilim ahzetmiş almış ve onun bahsinden evvel iftada edermiş. Yani Hz. Davud'un peygamber olarak görevlendirilmesinden önce Lokman aleyhisselam fetva da verilmiş. Yani kendisine sorular sorulur ve e, izah edermiş. İlâ ahrihi. Sahibi sanat imiş. Beni İsrail'de kadılık ettiği de söylenmiş. Bazıları bunun bir nebi olduğuna da kail olmuşlar ise de Cumhur'un kavlince Nebi değil bir hakim idi. Yani Lokman Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı meselesi tartışmalıdır arkadaşlar. Bazıları Nebidir diyor ama bazıları hayır Nebi değil çok hikmet sahibi, ilim sahibi bir zattı diyorlar. Cumhurun görüşü de bu doğrultuda. Cumhur yani bu konuda söz söyleyebilecek Kanaat belirtebilecek yetkinlikte olan ulemanın çoğunluğu bu kanaatte. Lokman aleyhisselamın peygamber olmayıp efendim çok hikmet sahibi, çok ilim sahibi bir zat olduğu kanaatindeler. İbn-i tehafütünde dediği gibi her nebi hakim ise de her hakim nebi değildir. Her şimdi Nebi ile Resul arasında da fark var arkadaşlar. Biz hepsine Peygamber diyelim. Her Peygamber hakimdir yani hikmet sahibidir mutlaka. Sözleri hikmet taşır efendim. O yüzden Peygamberlerin sözleri herhangi birimizin sözleri gibi değildir. E, peygamberin sözleri özellikle efendimizden bize kadar sahih bir zincirle sahih bir kanalla gelmişse bir söz bizim ulaşabileceğimiz en hikmetli sözlerdir arkadaşlar her peygamber hikmet sahibidir hakimdir ama her hakim yani derin düşünce sahibi ileri görüşlü görüşleri kanaatleri isabetli bir nasıl diyelim bir anlam taşıyan varoluşla örtüşen varoluşun Perdenin arkasını görebilen varoluşun gerçek yüzünü, varlığın gerçek yüzünü görebilen ve bize açıklayan her hikmet sahibi kişi peygamber değildir. Bu arada şimdi tam yeri geldi, vakti müsait olanlar, işte ilgi duyanlar şimdi ne yapmalılar efendim? İslam Ansiklopedisinden hikmet maddesini. Bir şöyle gözden geçirmeliler değil mi hikmet neymiş neye denirmiş kimlere verilmiş Efendim kesbimi vehbime mesela Burası da çok önemli Çünkü ben bir kardeşiniz olarak çok duağanıza muhtacım bunu samimiyetle söylüyorum Hikmet benim hayattaki hayatta sahip olmayı en çok istediğim şeydir yani bu dünyada en çok ne istiyorsun ne, neye sahip olmak isterdin hikmet sahibi olmak isterdim arkadaşlar ee, inşallah ucundan kenarından belki yakalamışızdır ama tabii ki e, asla olması gerektiği kadar değil efendim e, o yüzden de e, beni çok ilgilendiren bir tartışmadır kesbi midir vehbi midir hikmet vehbi bir tarafı var yani doğuştan gelen bir kapasiteniz olmazsa bir e, altyapınız bir kavrayış gücünüz e, bir zekanız e, olmazsa tabi ki e, bu kadar derin bir e, anlayış demek olan hikmete ulaşmanız çok zor yani taşıyamaz o kap onu kabınızın bir defa müsait olması lazım ama bu tek başına yetmez arkadaşlar kesbi yönü çok ağırlıklıdır hikmetin Bilebildiğim kadarıyla ve bilhassa da çok ilginç değil mi? Şimdi hikmet ne, de, ne dedik? Kabaca söyledik arkadaşlar. Perdenin arkasını görebilmek, eşyanın mahiyetini kavrayabilmek, sözlerinizin, e, açıklamalarınızın kuşatıcı olması. Sadece bir anı ve sadece olayın bir kesitin değil, çok yönlü bakabilmek ve hani konuştuğunuz zaman da hakikaten herkesin, e, istifade edebileceği şekilde konuşabilmek demek yani o olayları o şekilde görebilmek demek e, insanın aklına ne geliyor şimdi böyle tarif ettiğimizde arkadaşlar hikmet düşünce gücüyle ilgili gibi geliyor değil mi kavr sadece hani kavrayış gücü düşünce gücü derin tahlil edebilme, analiz kabiliyeti, sentez kabiliyeti hani hikmet buna bağlı gibi geliyor ama e, İslami literatüre bakarsanız arkadaşlar özellikle de Sufilerin e, haklı olarak yani e, getirdikleri hikmete dair açıklamalara baktığınızda hikmetin çok ciddi bir şekilde amelle ilişkisi vardır arkadaşlar yani siz ee, nasıl diyelim istediğiniz kadar zeki ilim sahibi böyle derin kavrayış sahibi olun eğer o bildiklerinizi e, bir ahlaka dönüştürmemişseniz yaşantınızın bir parçası haline getirmemişseniz yani bizzat tecrübe etmiyorsanız söylediğiniz şeyleri sizin hikmetli birisi olduğu hikmet sahibi birisi olduğunuz e, söylenemez ve e, ifadelerinizden ifadeleriniz de tahlilleriniz daha doğrusu ifade edemeyelim tahlilleriniz de hikmet içermez onun için hikmetle amel arasında e, çok sıkı bir iletişim vardır bu bakımdan şimdi bakın buradan nereye geleceğiz bu bakımdan mesela şunu demek son derece yanlıştır işte ben e, namaz kılamıyorum çünkü işte namazın hikmetlerini, anlamını, yerini, önemini tam kavramadım yani bu konuda zihnim tam yatışmadı ben onu ne zaman tam kavrarsam o zaman namaz kılacağım, o zaman namaza başlayacağım. Bu o kadar büyük bir çıkmaza girmek demek ki çünkü namazı kılmaya başlamadıkça onu kavrayamayacaksınız. Yani onu tam anlamıyla kavrayabilmeniz zaten namazı kılmanızla alakalı. Yani o pratik sizi o hikmete götürecek, sadece pratik götürmez. Yani tabii ki o bilgi çok önemlidir, hikmetin bir bilgiyle çerçevelenmesi gerekir. Yoksa sapkınlık da doğabilir orada. Yani sınırlarını çizmediğiniz zaman, her akıl yürütme, her e, efendim faraziye, her teori hikmet içermez bu açıdan bilgiye dayanmadığı zaman. E, ama yaşanmamış ahlak, mesela siz işte cömertliği, mesela affediciliği ee, nasıl anlatabilirsiniz ki? Nasıl onun nasıl diyelim, e, ondaki sırrı, ondaki güzelliği, ondaki satırlara sığmayan, satırlarda yer bulamayan o e, derin hazı kendiniz yaşamadıkça nasıl anlatabilirsiniz ki? Nasıl aktarabilirsiniz karşınızdakine? Onun için arkadaşlar Hikmetle Amel arasında çok ciddi bir ilişki görmüşler. Neyse biz geçelim. Ne demiştik? Her nebi hakimdir mutlaka çünkü zaten her nebi kendisine gelen bilgiyle mutlak surette öncelikle kendisi amel eder. Her hakim nebi değildir. Bakara suresindeutilkme temmen yaşakme fa Uran ifadesi geçiyor. Hikmetle ilgili işte bu ayette hikmetin tarifi hakkında tafsilat geçmişti diyor. Ben şu anda ayet numarasını buradan göremiyorum. Bu eski baskıda ayet numarası verilmemiş. Ben de bakmadım maalesef. Efendim Cenab-ı Hak o ayet kelime kerimede diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük bir hayır verilmiştir diyor. Bu ayet benim de çok okuduğum ve Cenab-ı Hak'tan yani kendi kendime böyle virt gibi çok okuduğum ve Rabbimden ee, bu ayette anlatılan kendisine hikmet verilenlerden olmayı dilediğim bir e, dua mahiyetinde okuduğum bir ayettir. İşte diyor biz hikmetin tarifi hakkındaki tafsilatı o ayetin tefsirinde yapmıştık diyor Elmalı Merhum. Burada da diyorlar ki ulemanın örfünde hikmet nefsi insani'nin, nazari ilimleri iktibas ve ameliyatta efali fadılaya takati nispetinde tam bir meleke iktisap ederek tekemmül etmesidir. Gördünüz mü? Şimdi bizim deminden beri bir sürü laf söyleyerek anlattıklarımızı Elmalı bir cümle içerisinde özetledi. Görler ki yani denir ki hikmetle ilgili. Ulemanın örfünde hikmet, ulema nazarında, ulemanın e, ulema arasında onların örfüne göre Hikmet nedir? Nefsi insaniyinin kişinin yani nazari ilimleri iktibas yani fikri ilimleri ee, kesbetmiş olması lazım. Yani boş bir zihin arkadaşlar istediği kadar zeki olsun istediği kadar kavrayışı yüksek olsun az önce ben de söylemiştim bilgi içermeyen bir zihinden hikmet bekleyemezsiniz. Daha doğrusu bir şeyler, bir düşünceler üretir ama o kadar kayıt alt, nasıl diyeyim, zapturapta sığmayan, o kadar sınırsız, o kadar muğlak, o kadar e, iddialı ve tehlikeli olur ki, efendim hani e, bir fayda hasıl edemezsiniz ondan. E, Haddimi aşan sözler söylememek için burada duruyorum. E, nazari ilimleri iktibas edecek ve ameliyatta, yani fiiliyatta, e, Ali fadılaya yani faziletli davranışlara takatin nispetinde tam bir meleke iktisap edecek. Yani faziletli davranışlar o kişi de alışkanlık haline gelecek. Böyle zorlanarak da değil. Zorlanarak da değil. Yani namazı kılsam mı kılmasam mı e, hadi kılayım bari falan değil. Yani namazı kılması, cömertlik yapması, affedici olması, işte okuması, yazması, ne bileyim öğrenmesi efendim öğretmesi, sadaka vermesi her anlamda yani her anlamda ne dedi çünkü efali fadıla, seçkin davranışlar üstün nitelikli davranışlara takati nispetinde tam bir meleke alışkanlık haline getirecek bunları kendinde bu melekeyi iktisap ederek tekemmül etmesi mükemmelleşmesidir İnsan nefsinin nazari ilimleri iktibas ederek amellerinde de bütün o seçkin ve üstün nitelikli davranışlara hem nazik olacak, kibar olacak, cömert olacak, affedici olacak, ibadet ehli olacak, ilim ehli olacak yani ne kadar gerekiyorsa e, mükemmelleşmesi kemale ermesidir. Yani hikmet gah nazari ve gah ilmi olarak tarif edilirse de tam manasıyla hikmet ilelü esbabı bilerek gayeye isabet edecek vech ile ameli ilme, ilmi amele tevfik etmektir. Gerçekten mükemmel bir tarif arkadaşlar. Tekrar edeyim. Tam manasıyla hikmet ilel-esbabı bilerek yani illetleri ve sebepleri bilecek. Eee illet ve sebep nedir? Bir şeyin ortaya çıkmasına ne sebep oldu? Bunu bilecek. Yani mesela diyelim ki işte basit bir örnek olsun diye söylüyorum. E birisi geldi size, daha yakında şimdi bana oldu bugün ya da dün, bugünlerde yani. E mesajla birisi mesaj yazmış. İşte çocuğundan şikayet ediyor. Ve işte ona hangi kitapları okutalım diye soruyor. Ama öyle şeyler söylüyor ki arkadaşlar. O söylediği şeylerde... Sebep yani o ortaya şu anda ortada bulunan problemin sebebi çocuk değil. Çocuk değil. Yani hiçbir çocuk, şimdi detaylara girmeyeyim belki birisini bilinen birisidir e, ortaya çıkar. Ee, hiçbir çocuk durup dururken orada anlatılanları yapmaz. O, önce o çocuğa bir yanlış yapılmış olması lazım ki o çocuk onu yapsın. İşte illet ve sebepleri bilmeniz bu demek. Yani size bir mesele anlatıldığında o anlatılan durumu ortaya çıkaran sebepler neler? Nereden o durum ortaya çıkıyor? Önce onu bulmanız gerekir. Dolayısıyla orada hani çocuğunuza şunu okutun, çocuğunuzu alın işte bir pedagojik danışmana götürün, psikolojik danışmana götürün demek yerine bir dakika ya siz kendiniz bir yardım alın yani bu çocuğa çok ciddi yanlışlar yapmışsınız, yapmış olmalısınız siz demesi lazım bir insanın, kendisine danışılan kişinin. Tabi örnek biraz kolay bir örnekti, o yüzden beni hikmetli birisi zannetmeyin, keşke olsa yani olsa, niye inkar edeyim, ee, azıcık vardır az önce söylediğim gibi kenarından köşesinden ama arzu edilen miktarda değil, tam manasıyla hikmet ilelü esbabı bilerek, yani şu anda bu durumu ortaya çıkaran faktörler neler? Mesela fıkıhta e, niçin böyle bir hüküm var? Bu hüküm hangi delillere dayanıyor? Hangi illetlere dayanıyor? Bunları bilerek gayeye isabet edecek veçile bir de hedef var. Bakın bir illet var, o sebepler yani faktörler. Bir de ulaşmak istediğiniz hedef var. Şimdi benim verdiğim örneği düşünelim. Kolay olduğu için o örnek. İşte ortada bir durum var. Çocuk istenmeyen davranışlar gösteriyor. Genç öyle diyelim. Bunun illetleri var. Yani bu bu davranışlara sebep olan temel faktörler var. Bir de gayeniz var. Gayeniz ne? Gayeniz çocuğu bu durumdan kurtarmak. İşte e, hikmet ilelü esbabı bilerek Gayeyi isabet edecek çile, yani öyle bir tavsiyede bulunacaksınız ki çocuğu o durumdan kurtaracak yolu göstereceksiniz. Karşınızdakine. Yani o problemi ortadan kaldıracak yolu göstereceksiniz. Bunu yapabilecek şekilde ameli ilme ilmi amele tevfik etmektir. Yani sözün özü arkadaşlar. Hikmetli insanın davranışları ilme uygundur. ilmi de davranışlarına uygundur. Yani ikisi arasında bir bütünlük vardır, bir çelişki yoktur. Bu bütünlüğü yakalayamadıkça hikmete ulaşamayız. Bak yeme içmemiz, uyku saatlerimiz, zaman programımız, yani bizim birçok problemimiz var. İrade meselesi, ahlaki sıkıntılar, geçimle ilgili... Ee, psikolojik sorunlar, ekonomik problemler bunların hepsinin temelinde işte sebeplerle gayeler arasında e, ilmi amele ameli ilme uygun kılacak yolu bulamamamız yatıyor. Bu da e, hikmetten mahrum olmamızdan kaynaklanıyor. Bunun için kendine hikmet verilene birçok hayır verilmiş olduğu yani çünkü hikmet verilen kişi ne yapmış oldu? bir durumu ortaya çıkaran faktörlerle o durumda o durumla ilgili varmak istediği sonuç arasında mantıklı ilme uygun ve davranışlarını da o bilgiye göre düzenleyebilecek bir hikmete sahip. Bu ne demektir? Bu kişinin her işi rast gider demektir arkadaşlar. Bu, bu kişinin mesela işte sınava çalışsa başarılı olur işte e, ailesinde huzurlu olur çünkü bunlar <gülüyor> e, biz bu tip şeyleri işte sınav başarısıdır hayat başarısıdır ailede huzurdur sağlıktır hatta bunları hep kadere havale etmeyi çok seviyoruz arkadaşlar nasip rızık işte kısmet böyle açıklamayı çok seviyoruz ama aslında bunlar büyük ölçüde bizim aklımızla ilgilidir mesela çok sevdiğim bir söz var benim de Zaman zaman işte dediğim gibi doğanıza muhtacım. Zaman zaman hem kendimde hem yakın çevremde çok gözlemlediğim bir şey. Mesela istemediğiniz bir durum var arkadaşlar ve o durum hayatınızda var. Yani istemediğiniz bir durumdasınız. Siz veya işte içinde bulunduğunuz bir organizasyon, bir durum yani. O istemediğiniz duruma sebep olan, illetleri dedi ya, sebep olan davranışı değiştirmeden... O durumu değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yani çok daha basit bir örnek vereyim. Mesela evinizin önü temiz olsun istiyorsunuz ama bütün çöplerinizi de camdan aşağı atıyorsunuz. Böyle düşünün. Yani işte sağlıklı olmak istiyorsunuz ama beslenmeniz, işte hareketiniz, uykunuz hep yanlış. Yani insanı sağlığa götüren temel faktörlerde, temel unsurlarda hep yanlış yapıyorsunuz. Onun için kişisel gelişimcilerin Sevdiğim bir sözü var. Diyorlar ki, değişmesini istediğiniz bir durumun bir durumu ortaya çıkaran faktörleri sürdürdükçe o durum değişmeyecektir. Değişmiyor. Sonra da ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bari şunu yapsak. Yani ben burada irade zayıflığı gösteriyorum. Aslında benim şunu değiştirmem lazım biliyorum. O değişmediği için mesela ben işte uyku saatlerimi düzenlemediğim için zamanımı bereketli kullanamıyorum. Bunun farkındayım ya inşallah düzeltirim yani Allah'ım ne olur işte yardım et bana. İşte arkadaşlar siz de hani destek olalım birbirimize nasıl yaparız bu farkındalık bile yok. Diyoruz ki ya bu da kısmet işi arkadaşlar bu herkese nasip olmuyor böyle düzenli programlı yaşamak. Ne yapalım bizim nasibimizde yokmuş bu diyoruz. Yani bu kadar da. <gülüyor> bu kadar da e, kendimizi rahata çıkaracak şekilde kader inancını kullanıyoruz arkadaşlar. E, Allah Teala'nın alemde hikmetiyle vaz-u tahsis buyurduğu esbab ve ahkamı yani kanunları, bu kanunlar arkadaşlar doğanın kanunları, psikolojinin kanunları, e, sosyolojinin kanunları, işte toplumlar, kitleler nasıl hareket eder, bunların kanunları. Bu kanunları keşfederek ondan bir takım ilmi netaiç istihraç etmek kabiliyeti. Yani olaylara bakıyor, insanları inceliyor. Bugünkü ilmi çalışmalar yani ister sosyal bilimler ister e, sayısal bilimler olsun. E, bir Nasıl diyelim mesela su... Devamlı şu ısıya gelince kaynıyor. Ama işte şu yüksekliğe çıktığınızda başka bir derecede kaynıyor. Ama her aynı yükseklikte hep aynı derecede kaynıyor. Bunları gözlemleyip bundan bir kanunu keşfetme. Orada suyun kaynamasıyla ilgili kanunu keşfetme. Ben en basit örneği veriyorum. Keşfetme. Ve bunlardan bir takım ilmi neticeler, netaiç istihraç etmek, çıkarabilmek kabiliyeti şüphe yok ki Allah'ın büyük bir atiyesidir. İşte buna sentez diyoruz. Yani e, analiz ediyor, durumu ölçüyor, değerlendiriyor, gözlem yapıyor, notlar alıyor, kıyaslıyor ve onlardan bir sonuç üretiyor. Bu Allah'ın bir insana verdiği çok kıymetli bir e, kabiliyet. Sosyal meselelerde de öyle işte. Gözlemliyor. Çocuklara şöyle davranıldığında böyle yapıyorlar. Korkutulduklarında böyle yapıyorlar. İşte uzun süre gözlemleniyor. Çok e, yatay gözlem, dikey gözlem yapılıyor. Bunların notlar alınıyor. Analiz ediliyor. Ve bunlardan bir sonuç sonuca ulaşılıyor. Biz tüketiciler, biz ilim üreticileri değiliz sizi bilmem de yani ben kendi adıma söylüyorum. Biz ilim tüketicileri arkadaşlar e, hayatlarını bu deminden beri verdiğim örneklerin sadece bir tanesinin bir detayını bulabilmek için hayatlarını adayan o bilim insanlarının ürettiği neticeleri öğrenmek için bile vakit ayırmıyoruz. Yani bakalım işte çocuk eğitimi, pedagoji nasıl bir şey? Bakalım yani e, mesela ben e, insan, insanın kendisiyle ilgili hedefleri isabetli olabilmesi için Arkadaşlar Çünkü bazen böyle kendisiyle ilgili hedefler koymuş kişileri görüyorum. Ee, mesela benim kanaatime göre o hedefe ulaşması için çok perişan olması gerekir. Veyahut da çok perişan olsa da ulaşacak gibi görünmüyor. Bir mucize olması gerekir o hedefe ulaşabilmesi için. Bunu nasıl söyleyeceğim? Yani sen kendini bak ziyan ediyorsun o o hedef sana göre değil çünkü senin kapasiten o kadar değil. İnsanın kendisini, kapasitesini, e, sosyal durumunu bilmesi, e, elindeki malzemeyi kendisiyle ilgili malzemeyi doğru tanıması ve o malzemeye en uygun olacak hedefleri koyması e, bir insanın kendini ziyan etmemesi için ne kadar hikmetli bir e, yaklaşım olur bir düşünün ve aksinin ne kadar efendim ömrü ziyan eden sürekli başarısızlık duygusu, sürekli sukutu hayal sebebi olan bir sıkıntılı durum olduğunu da düşünün. İşte Allah'ın büyük bir hikmeti, büyük bir ikramıdır. Bir insanın illetlerle sonuçlar arasındaki bu bağları görüp onlardan bir netice çıkarabilecek sentez kabiliyetine sahip olması. Ve hakim olan kimseye yani hikmetli kimseye yakışan da ilmen ve amelen bunun şükrünü eda etmektir. Madem ki böyle bir kabiliyetin var o zaman zihinsel eforunu, zihinsel kapasiteni o hikmete ulaşmak için harcamalısın ve hayatında da davranışlarında da geç kalmadan efendim bunu uygulamalısın. Nitekim şöyle buyuruluyor az önce dedi ya ve laqad Lokmaner luqmana'l biz Lokmana hikmeti verdik niçin arkadaşlar arkasından mef'ulün leh geldi sebep açıklıyor enişkur lillah Allah'a şükretsin diye yani insan arkadaşlar kendisine verilen kavrayış düşünce Sadece düşünce de değil yani herkes düşünüyor ona bakarsan. işte tımarhanedeki de düşünüyor yani oturmuş düşünüyor camın önünde. Onu söylemiyorum yani bir bilgiye ulaşabilecek düşünme kabiliyeti, kavrama kabiliyeti, sonuç çıkarabilme kabiliyeti ve bunu kendi hayatına uygulayabilecek irade gücü. Bütün bunlar e, sen Allah'a şükret diye. Peki Nasıl olacak bu şükür arkadaşlar? Hikmetin şükrü nedir? Zekanın şükrü nedir? Aklın şükrü nedir? Yani e, işte az önce verdiğim örnek işte diyelim ki bu çocuğa biz yanlış yaptık. Yani bunu gördük diyelim ki öyle bir e, şeyimiz var. Kapasitemiz var. Bunu gördük. Şimdi nasıl şükredilecek? Yani bunu görmeyi Allah bana nasip etti. Bunun şükrü nedir arkadaşlar? Gereğini yerine getirmektir. Onun şükrü gereğini yerine getirmektir ve o ulaştığımız hikmeti insanlarla paylaşmaktır. Bu şükrün ilmi haysiyeti evvela o hikmet Allah Teala'nın bir vergisi olduğunu bilerek Allah'ı şirkten tenzih etmek. Yani ya Rabbi sen bana bu aklı vermeseydin, bu kavrama gücünü vermeseydin. Bu bilgilerin, bilginin terakümüyle biz bu hikmete ulaşıyoruz arkadaşlar. İşte az önce dedim ya yıllarca gözlem yapıyor, not alıyor, kıyaslıyor. Bakıyor ki aynı durumda hep aynı sonuçlar oluyor. Ondan sonra ondan bir kanun, bir kural üretiyor. Bu kimyada da böyle psikolojide de böyle yapılmaya çalışılıyor. Efendim. Ee, bu kapasiteyi bana verdin diye bir defa al bunun Allah'tan olduğunu bilmek ve şükretmek. Şimdi insanlar ne diyorlar arkadaşlar? Böyle zihinsel başarılar karşısında ben çalıştım da oldu diyorlar. Veya ekonomik başarı mesela çok çalışmış hakikaten para kazanmış servet yapmış. Akıllı yatırımlar yapmış servet yapmış. Her zaman söylüyorum arkadaşlar ee, inanın. Evet çalışmadan asla olmaz, en başta söyledim zaten. Ama Allah size o kapasiteyi vermeseydi, siz şu anda çalıştığınızın beş misli de çalışsanız, şu anda sahip olduklarınızın cüz'iyatına bile sahip olamayabilirdiniz. Onun için yani e, hammadde Allah'tan, anlatabiliyor muyum? Kavrayış gücünüz, sağlığınız, mesela hastalıklı bir bedeniniz olsaydı, o zekanız, o gücünüz hepsi sadece sağlıklı yaşayabilmek için gidebilirdi yani. Sadece onun için harcayabilirdiniz. Ee, örnekler sayısız. Ameli haysiyeti yani bu şükrün ilmi haysiyeti kavrayışımızla ilgili kısmı evvela o hikmetin, ulaştığın bu hikmetin yani hakim birisin diyelim ki hikmetli birisin bunun allah Teala'nın bir vergisi olduğunu bilerek Allah'ı şirkten tenzih etmek. Yani ne kendinden ne başkalarından değil. Allah'tan olduğunu bilmek. Ameli haysiyeti yani bu hikmete ulaştın diyelim peki amellerinde ne olması lazım? Efalinde takip ettiği gaye ve maksadında da kendi hevasını değil Allah'ın rızasını gözetmektir. Yani bütün davranışlarında e, bu davranışları yaparken gayesinin maksadının kendi hevasını tatmin etmek için kullanmamalı, efendim Allah'ın rızasını kazanmak için kullanmalıdır. Bu yüzden arkadaşlar insanın sahip olduğu hangi güç olursa olsun eğer onu e, hem illetler hem gayeler açısından Allah'ın rızasına bağlayamıyorsa arkadaşlar bunu hep söylüyorum tesbih, bir imamesi kopmuş bir tesbih gibi o yetenekler çarçur olur dağılır gider arkadaşlar. Bizim yeteneklerimizi, kapasitelerimizi işe yarayacak şekilde bir arada tutan, anlamlı bir şekilde bir arada tutan ve hedefe doğru yürürken e, onları dağılmaktan koruyan, yolda yolda izlek oraya buraya takılıp kaybolmaktan koruyan şey arkadaşlar hevamıza karşı e, bize yardım edecek olan şey en nihai gayemizin bu bütün zihinsel ve ameli çabalarımızdaki nihai gayemizin Allah'ın rızası olduğunu hiçbir zaman unutmamaktır. Ve men yeşkur fe inne ma li nefsih. Her kim şükrederse sırf kendi lehine şükretmiş olur. Yani sen şükrettiğinde de Cenab-ı Hakk'a bir şey kazandırmış olmuyorsun. Sen kendin için şükretmiş oluyorsun. Çünkü sonunda faydası kendine ait olur lakin bir defa arkadaşlar şunu söyleyeyim şükran duyguları olmadan yani o şükran mertebesine yani ya Rabbi ne çok şey verdin bana, sen bana ne çok ikramlarda bulundun, ben bunların şükrünü nasıl ödeyeceğim işte aklım çalışıyor, zekam çalışıyor, işte ne bileyim karnım tok, yarın ne yiyeceğim diye düşünmüyorum sağlığım yerinde bak işte bir Tıka basarak şuradan kaç yüz kişiye ulaşıyorum. Efendim istediğim programı dinleyebiliyorum, yazabiliyorum, okuyabiliyorum. Bir şey öğrenmek istediğimde kitaba, deftere, kaleme, bilgiye ulaşabiliyorum. Bütün imkanlar seferber edilmiş işte hastanelerimiz, okullarımız yani arkadaşlar olanı söylüyorum. Olduğu kadar, olan olduğu kadar. Efendim bunlara ulaşabiliyorum yani saymakla bitiremeyeceğimiz, saymakla bitiremeyeceğimiz, mesela bana göre insanın en büyük, sahip olacağı bu dünyadaki en büyük nimetlerden biri toplum içinde alnının akıyla dolaşabilmesidir insanlar arasında. Yani haysiyet sahibi olabilmesidir, haysiyetinin korunmuş olmasıdır. Bunu sadece biz kendi çabamızla mı yapıyoruz arkadaşlar? kötü kötü örnekleri kötü durumları saymayayım. İşte bütün bunlara karşı şükran duygusuyla dolu olmak kadar mutluluğun şartı başka yoktur arkadaşlar. Yani eksiklere odaklanırsanız hep kendinizi eksik görürsünüz. İnanın çok çeşitli insanlar tanıdım. Her şeyim var Allah'a şükür. Benim yani hak ettiğimden çok daha fazlasını verdi Rabbim bana. Çok şükür, çok mutluyum, çok zenginim, sadece şükrüm eksik diyen çok az kişi var arkadaşlar. Hep eksik eksik, herkesin eksikleri var. Ama te tekrar ediyorum aynı insan aynı şartlarda eğer şükran duygularına odaklansaydı yani hedefi şükretmek olsaydı daha eksik şartlarda bile şu anda olduğundan çok daha fazla mutlu olacaktı. O yüzden ve men yeşkur, fe innema yeşgurul nefsi. Kim Allah'a şükrederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü sonunda faydası kendisine ait olur. Tabi bir de manevi boyutu var. Yani şükrederseniz artırırım diyor allah Teala bir o var şükredilen nimet artar sonra Cenab-ı Hak'ın huzuruna vardığımızda onun huzuruna şükreden bir kul olarak mı yoksa her zaman şikayet eden bir kul Allah'ın verdiği her şeyden hep şikayet eden bir insan olarak mı varmak isteriz? Lakin kendine hikmet veren verilenler içinde nankörlük ederek küfre sapanlar dahi bulunduğuna işaretle buyruluyor ki yani her hikmet ehli de Öyle imana, şükre, takvaya, Allah'ın rızasına muvaffak olamayabiliyor. Değil mi? Öyle olsaydı bütün filozofların doğru yolu bulmaları efendim ve hidayet ermeleri ve Allah'a en azından iman etmeleri gerekirdi. Ee, tekrar edeyim cümleyi. Lakin kendine hikmet verilenler içinde nankörlük ederek küfre sapanlar dahi bulunduğuna işaretle buyuruluyor ki وَمَنْ كَفَرَى her kim de küfran ederse o hikmeti Allah'tan bilmeyip ben yapıyorum ben yaratıyorum diyerek şükretmez de suiistimal ederse kendi aleyhine eder çünkü feinnallahi ganiyyun hamid Allah ganidir ihtiyacı yoktur onun şükrüne ve hamiddir zatında hamde layıktır zaten sen onu övsen de övmesen de hiç kimse övmese bile kendini övmesini bilir Yahut mahmuttur, bütün mahlukat ona lisanı hal ile hamd eder. Filan filosof hikmet namına küfrederse ona hiçbir zarar eriştiremez. Allah'a bir zarar vermiş olmaz. Kendi mezmum olur. Kendisi Allah katında kötü anılanlardan olur. Bu taksimden sonra lokmanın şükrünü nasıl eda ettiğine dair hikmet ve ahlaktan bir iki zikr olmuyor Şimdi e, biz Lokman'a hikmet verdik dedi ya 12. ayet-i kerime. İşte o hikmetin örnekleri sunuluyor arkadaşlar. Yani buradan sonrası hikmetli bir insan nasıl düşünür, hayata nasıl bakar, ilişkilerini nasıl yönetir onu bize gösteriyor. Bir insanın hikmetli olduğunu, hikmetli bir insan olduğunu nereden biliriz? Ve qale lukbanu libnihi ve hani... Yani unutma daima an o vakit ki o vakit ki o vakit ki Lokman da oğluna dedi vehu ve ya'izuhu ona vaz ediyordu nasihat ediyordu buradaki vehu ve ya'izuhu hal cümlesi tam çevirecek olursak yani düzgün bir cümle olarak çevirecek olursak şöyle çeviririz Lokman oğluna nasihat ederek dedi ki peki yani tam da nasihat da değil yani bildiğiniz vaz kelimesi geçiyor vehu ve ya'izuhu. Öğüt vermek, nasihat etmek demek. Şimdi bugün bize ne diyorlar arkadaşlar? Vaaz verme diyorlar. Konuşmaya başlayınca yine vaaza başladı diyorlar. Hatta bu tabi biraz avami bir söyleyiş. Hatta psikoloji bile böyle söyleyebiliyor bazen. Yani ben o konuda da biraz muzları güm doğrusunu isterseniz. Yani öğüt vermeyin diyor. Bugün geçerli olan şey, e, ilişki biçimi. Öğüt vermeyin. Biz birbirimize bile, yani Kur'an, biz derken kimi kastediyorum? Kur'an'a, Hazreti Muhammed'e, onun sünnetine, onun rehberliğine ve Kur'an'a Allah'ın kitabı olarak iman etmiş insanlar bile. Bazen diyoruz ki, yani kafalar o kadar karışmış ki arkadaşlar. Diyoruz ki, senin duruşun örnek olsun, konuşma diyoruz. Şimdi işte bu konuya bakacağız arkadaşlar. Hikmet ehli insan, bakın hikmet ehli olduğu Allah tarafından onaylanmış olan Lokman aleyhisselam çocuğuna öğüt vererek diyor ki Tabii bu öğüt vermek nasıl olmalıdır, pedagojik bir e, metot izlenmelidir, efendim böyle bıktırıcı böyle yeter artık dedirtici kapıyı vurup böyle çıkı, çıkacak şekilde olmamalıdır yani şöyle diyelim format konusunu konuşmaya hazırım yani her anlamda ama öğüt verme yanlış bir şey arkadaşlar hepimizin öğüde ihtiyacı var nasihatı. tabii ki o kişinin öğüt almaya açık olduğu bir anı kollamak lazım Efendimizin sünneti budur yani karşısındakinin mesela soru sorduğu anları bekliyor peygamberimiz. Onları soru sorduğu anda o cevabı vermek istiyor. Ve böyle öğüde en açık olacağı anı kolluyor. Öğütle çok uzatmıyor lafını. Mesela Peygamberimiz öyle yarım saat, bir saat birisine böyle devamlı öğüt verdiği böyle bir şey yok. Yani birkaç cümle, birkaç cümle söylüyor. Ama hayatın içine serpiştirilmiş olarak yapıyor bunu. Ve Efendimiz'i o kadar çok seviyorlar ki zaten konuşsun diye bekliyorlar. Arkadaşlar burada işte biz öğüt verecek olan kişilerin öğüt vereceğimiz zaman çünkü hepimizin hem öğüt alacağı zaman vardır hem öğüt vereceği zaman vardır. Öğüt vereceğimiz zaman arkadaşlar şuna bakmalıyız. Biz insanların biraz konuşsa da dinlesem dediği biri miyiz? Biraz sussa da kafamızı dinlesek dediği biri miyiz? Biz buraya bakmalıyız. Ve neden? Yani biraz sussa da, yeter artık bir sussa da kafamızı dinlesek denilmesinin sebebi bizim iletişim biçimimiz mi? O insanları tahrik, tahkir etmişiz, hep böyle kişiliklerini suçlamışız, kötü hissettirmişiz bundan dolayı mı? Yoksa gerçekten anlattığımız konu işlerine gelmediği için mi? Çünkü bazı peygamberlere de öyle davranmışlar anlattığı konu anlattığı konu işlerine gelmediği için yani o kadar hani küfür artık kaplamış ki kalplerini duymak istemiyorlar Hakkı yoksa o peygamber kabaca söylediği için inciterek söylediği için falan değil işte burada çok ince çizgiler var Ben e, kişisel olarak kendime arkadaşlar her zaman değil benim de nefsim var tabi hocalar hep söylüyorum hocalar mutant değil arkadaşlar robot falan değil Nefsi var, duyguları var, yoruluyor, inciniyor, olabilir yani. Olabilir insan, insan. Günahları var, hataları var, eksikleri var. E, kasten ve ısrarla ve bile bile yapıyorsa kötü bir şey ama onun dışında hepimiz birbirimizin aynıyız arkadaşlar. E, şimdi ben böyle kendi nefsim de böyle bazen kabarıyor. Hemen onu durdurmaya çalışıyorum. Eğer birisi bana hakkı biraz kaba saba bir şekilde, incitici bir şekilde anlatmışsa, anlatıyorsa o anda. E, mesela geçen akşam birisi konuşuyoruz böyle. Dedi ki sen bilmezsin bunları dedi. Bir dur bir dakika dedi. Sen bunları bilmezsin dedi. Tabii ki benim de bilmediğim bir sürü şey var. Ama bildiğim konularla ilgili söyledi. <gülüyor> yani... E, ne yapacağız şimdi böyle durumlarda? Arkadaşlar e, inşallah yapabiliyorumdur. Hayatımda kendime prensip edindiğim bir şey. İnşallah her zaman uyabilirim. E, hakkın hatırı o kadar alidir ki kabaca söylendi diye reddedilmez. Hakkın, hakikatin eğer karşımdaki hakikati söylüyorsa çirkin bir şekilde söylediyse onun problemi. Ama ben onu çirkin söyledi diye reddedersem nefsimi hakikatin önüne geçirmiş olurum arkadaşlar. Çünkü benim de nefsim inciniyor. O zaman nefsim mi daha değerli, orada söylenen hakikat mi daha değerli? Hakikatin daha değerli olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. İşte Lokman. Hikmetli bir insan olarak oğluna öğüt verirken ne demiş bakalım? Ragıb'ın beyanına göre vaz e, ne diyor? E, tahvife mukarin bir zicirdir. Vaz neymiş? Tahvife mukarin. Korkutma yani. Böyle insanı iliklerine kadar ürpertir vaz. Bu korkutma. <gülüyor> yani vaaz korkutarak olur diyor Ragubel İsfahani. Biraz diyor böyle ona yakındır diyor yani korkutmaya yakındır diyor. Bu korkutma arkadaşlar hastalıklı insanı hasta eden bir korkutma değildir. Benim e, kanaatim inzar yani. Neden? Çünkü ne yapacağını sana söyler. Yani şöyle düşünün. E, mesela bir deprem uzmanı geldi. Evinizi inceledi. Ve dedi ki eviniz bırakın depremi rüzgarda bile yıkılmak üzere. Rüzgar bir şiddetli bir rüzgarda yıkılabilir sizin eviniz dedi. Şimdi bu korkutma değil mi? Ama ne neyle korkutuyor sizi? Gerçekle. Gerçek bu. Eviniz, binanız çok zayıf. Peki ne yapacağım ben böyle zayıf bir binadayım ne yapacağım şimdi ne yapacağını söylüyor. Ya güçlendireceksin ya yıkıp yeniden yapacaksın işte devlet bu konuda yardım ediyor vesaire vesaire sana yol haritası çizecek. İşte dindeki korkutma da aynen böyledir arkadaşlar. Size şimdi bir deprem uzmanı gelip son derece çürük bir binada otururken size iyi iyi fena değil demesini mi isterdiniz yani? Bir din anlatan biri de size diyecek ki kardeşim bak böyle devam edersen bu yol cehenneme çıkıyor. Kur'an'a göre nereden biliyorum ben cehennemin de sahibi değilim cennetin de sahibi değilim. Ama Kur'an-ı Kerim bize çok açıkça arkadaşlar kimlerin cennete gideceğini, nasıl olacağını, bu cennete giden yolda nelerle karşılaşacağımızı. Yani diyor ki mesela sana diyor ehli kitaptan çok eziyetler gelecek diyor. Müjdeler olsun sabredenlere diyor. Yani seni dininden döndürmek için çok eziyet edecekler sana diyor. Uğraşacaklar, vazgeçmeyecekler diyor. Yani cennete giden yolda senin nelerin beklediğini anlatıyor. Şimdi bu korkutma mı? Evet korkutma. Peki sağlıklı mı sağlıksız mı? Sağlıklı çünkü ne yaparsan ondan korunabileceğini, ne yaparsan sonunun iyi olacağını, ne yaparsan kötü olacağını hepsini bir bir açıklıyor. İmam Halil ise kalbi inceltecek ve çile hayrı hatırlatmak demiştir ki daha güzeldir diyor. Elmalıham'lı yazı. Vaazı diyor sırf korkutma demeyelim ragıbın dediği gibi kalbi inceltecek. Yani vaaz arkadaşlar duygulara hitap eder. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz? Ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak tabii ki bilgi vardır vaazda ama duygusal bir nasıl anlatayım onu yani duyguları göz ardı edilerek, ederek sunulan bir bilgi değildir bir akademik makale gibi vaaz olmaz bir konferans gibi vaaz olmaz bir çalıştayda yaptığınız bir sunum gibi vaaz olmaz vaazda mutlaka kalbe tesir edecek sözler söylenmesi ve sözün o şekilde söylenmesi gerekir yani Lokman aleyhisselam oğluna onu akıbetiyle korkutan ve kalbini işleyecek, duygularını harekete geçirecek. Çünkü duyguları harekete geçirmediğiniz sürece arkadaşlar hiçbir bilgi amele dönüşmez. Bir bilginin amele dönüşmesi için ona duyguların eşlik etmesi gerekir. Bu bakımdan vaazda da kalbi inceltecek şekilde hayrı hatırlatmak demiş İmam Halil. Ya bu neye? Şimdi nasıl bir öğüt veriyor Lokman Aleyhisselam? La tüşrik billah. Oğulcuğum, bir defa ifade çok güzel, evladım, yavrum, canım, ciğerim, kuzum benim, bu şekilde söylüyor. La tüşrik billah, Allah'a şirk koşma, İnne şirke le zulmun adayım, çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Yahut billahi şirk çok büyük bir zulümdür, bakın zulümdür. Onun için işte Allah'a tevhid esasına göre iman etmedikçe iyilerden olamazsınız. Bakın o Bakara 177'yi bu bu çerçevede bir düşünün. Yani şirk çok büyük bir zulümse bir zulüm işleyen biri insanlara kibar davranmış diye nasıl iyilerden sayılabilir? Evvela bir zulüm bir haksızlıktır. Çünkü zulüm bir şeyi mevziinin gayrıya koymaktır. Yani hak etmediği yere koymaktır bir şeyi. Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir şirk. Aynı zamanda velakad kerremna bani ademe mantukunca biz Adem oğluna ikram ettik, mükerrem kıldık onu. E, ayetinin mantukunca Allah'ın mükerrem kıldığı, şeref verdiği nefsi insaniyi mahluka ibadet ettirerek tezli ile Yani bir Allah'a haksızlık ediyorsun. Çünkü onu mabut olarak tanımıyorsun. İki, Allah Teala'nın Mükerrem bir saygın bir mevkide yarattığı insan ruhunu kendisi gibi bir mahluka kulluk ettirerek zillete düşürmüş oluyorsun. Yani hem Cenab-ı Hakk'a saygısızlık hem insana haksızlık etmiş oluyorsun. Saniyen büyük bir zulümdür çünkü mağbutluğu hiç mevzu olmayan ve olmasına hiçbir veçh imkan bulunmayan bir mevkiye koymaktır. Yani tapınılmayı asla hak etmediği bir yere indirmiş oluyorsun tap mabut olma kavramını. Mesela işte her neyi mabut olarak gördüysen o hiçbir şekilde mabutluğu hak etmediği için mabut mabutluk kavramına ihanet etmiş oluyorsun. Zira Zeyd'in malını alıp da Amr'a vermek zulümdür. Çünkü Zeyd'in malını Amr'ın eline koymaktır. Lakin hibe bağış veya beya, alışveriş gibi temlik sebeplerinden birisiyle o mal sabikan veya lahikan Amr'ın mülkü olabilmek mümkündür. Yani e, Zeyd'e ait olan bir malı Amr'a verdiğinde haksızlık etmiş olursun. Fakat o mal Amr'ın da olabilir yani ya alışveriş yaparlar ya Zeyd Amr'a hibe eder yani o malın Amr'ın eline geçme ihtimali her zaman vardır. Ee, halbuki şirk koşmak mağbutluğu Allah'ın masivasına vermektir. Allah'ın masivasının ise mağbut olmasına hiçbir veçile yani Cenab-ı Hak geçici olarak mağbutluğu birine bağışlamaz, satmaz yani zeyt ve amrın malı meselesinde olduğu gibi hiçbir veçile cevaz ve imkan yoktur Allah'ın masivasının mağbut olmasına. Şimdi bu arada e, konu bölünüyor ve ana babaya iyilik meselesi giriyor. Niye? Çünkü ana babama itaat etmem bazen şirk koşmamı gerektirecekse ne yapacağım yani? Allah'ın hakkı mı, ana babanın hakkı mı? Bu ikisi çatıştığı zaman ne yapacağım meselesine geliyor ki bunu biz haftaya bırakacağız arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.